Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programın Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Hertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız gene alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradio.etacikradio.com.tr Efendim bugünkü programımızın destekçisi Nurhan Türkiye teşekkürlerimizi iletiyoruz ve bugün konuksuz bir program yapacağız. Ee, konumuz gene Van depremi. Hocam merhabalar, hoş i̇yi, geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Evet, e, Van depreminde e, 30. günü de aştık. Evet. Birinci evet. depremin 30. gününü de tamamladık. E, ve hocam e, durumda... Kötüye gitmenin dışında hiçbir değişiklik yok ama ban artık yaşanmaz bir kent durumunda. Çok ciddi elektrik kesintileri oluyor. Soğukla baş etmek çok önemli bir problem halinde açık radyoda dinleyicilerimizin bir kısmı bilirler her sabah 8.30-9 arası 10 dakikalık, 15 dakikalık bir bandan haberler programı devreye girdi ve Van'da bulunan arkadaşlarımıza telefon bağlantısı kurularak güncel haberleri vermeye çalışıyor evet. arkadaşlarımız. Evet. Bugün gene bu konu üzerinde konuşacağız fakat şu an itibariyle barınma ...en temel sorun durumunda... ...bölgeye hala... ...çok sayıda araçla... ...her gün... ...ciddi miktarda... ...malzeme gidiyor... ...giyim malzemesi, yiyecek malzemesi... ...ihtiyaçlar karşılanmaya... çalışılıyor. fakat... ...bölgede dağıtım... ...konusunda... ...kolay kolay izah edilmeyecek... ...bir ciddi... ...organizasyon bozukluğu var... Belediye evet. ve e, valilik arasındaki problemler hala devam ediyor. Aslında şey diyelim iki tarafta e, kendi bildiği gibi çalışıyor. E, bölgeye giden gönüllüler e, çok kısa süre içinde büyük bir moral bozukluğu içine giriyorlar. Evet. Çünkü yaptıklarının da bir şeye yaramadığını düşünmeye başlıyorlar. Aslında gerçek öyle değil tabii. Yani en küçük bir destek Hiç bile şüphesiz. çok büyük bir etkisi var. Ama tabii çevrelerinde gördüklerinden hareketle ki birkaç örneğini de bugünkü programda aktaracağız dinleyicilerimize. Durum böyle ve barınma sorunu olunca tabii ki prefabrik yapılar, çadırlardan bir sonuç alınamayacağı çok ortada. Evet. Ve e, işin e, garip tarafı şu e, çadır kentler oluşturuldu fakat çadır kentlerin e, zeminlerine doğru dürüst bir dolgu maddesi dahi yerleştirilmediği için bir beton atılmasından vazgeçtik. İşte çakıllarla evet. e, zeminin kuvvetlendirilmesi gerekirken en doğru dürüst hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz ve bir hayalet kent durumunda. Şimdi birkaç açıdan bu değerlendirmek mümkün bu depremi. Ben ilk olarak şunu belirtmek istiyorum. Türkiye bir kış depremine hazır olmadığını gösterdi. Evet. Yani inkar etmiyorum. Bir sürü alanda ilerlemeler oldu. Özellikle kurtarma ekipleri fevkalade can sipariyine çalıştılar ve çok sayıda can kurtardılar. O işin olumlu tarafı ama ha, tamam yani Kızılay'ın ve diğer AFAD'ın olumlu çalışmalarını da inkar etmiyorum ama genelde bakarsak şu an şu gün bir ay sonra tam bir ay sonra bulunduğumuz noktada biz bir kış depremine hazır olmadığımızı gördük. Evet. Bakın bunlar bu deprem yazın olsaydı nitekim bakıyorum şimdi önündeki listeye yani son zamanlarda olan depremler 99 depremi işte malum e, Ağustos. Ağustos ayında. Şey Kasım biraz şeydi ama oranın iklimi yine de o sırada çok müsaade Bana etti. göre hele. Müsaade etti oraya Tabii. göre. E daha önce bakıyorum Adana Ceyhan 98 depremi 27 Haziran. Ekim 1 Ekim Dinar. Ama ben Dinar'ı gayet iyi hatırlıyorum. Hava güzeldi. çünkü. Evet. Ertesi gün oraya gitmiştim ve 4-5 gün kaldım. Yani hava güzeldi. Yani problem olmadı. Millet dışarıda çadırlarda idare edebildi. Ama burası böyle değil. E, bu bizim e, çadırla problemi çözemeyeceğimiz bir problem deprem oldu daha ve öbüründe daha önceki depremlerde bu çözüldü yani öyle veya böyle sıkıntılar oldu ama tabi insanlar yani, çimenlerin üstünde bile bir yani, battaniye koyarak yani, rahatlıkla düşünün şimdi düşünün şimdi yani e, 1999 17 Ağustos'un bir, ocakta olduğunu falan düşünün ne kadar fark ederdi bu tabii. Yani burada bir tabii bir tarih bakımından e, bir e, şeylik var tabii. E, maalesef bunun kışın olması e, bu problemi güçlendirdi ama buna hazırlıklı olmadığımız ortaya çıktı. Önemli olan en büyük dersimiz bu. bu evet. Şimdi e, bizim Doğu Anadolu Fayı üzerinde, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir kış depreminde aynı koşulları yaşayabileceğimiz pek çok kentimiz var yani bundan hazır olmamız gerekiyor yani daha belki kış depremlerini hatırlıyorum mesela Muradiye depremi 1976'da yine kıştaydı Aralık falan ama Muradiye ufacık bir kentte o zaman yani bir kent bir Van gibi bir Erciş gibi böyle kentleşmiş e, yüz binlerce nüfusu olan yerler değildi o. Yani kırsal depremlerdi. Bunlar, bunlarla başa çıkabilmek daha kolay oluyordu. Az nüfus etkileniyordu vesaire. Türkiye'de kentleşme artıyor. Düşünün yani. Bugün bir Antakya'da bir, bir deprem olsa. Bir Doğu Anadolu fayı üzerindeki diğer kentlerde isim vermek istemiyorum ama insanlar şey yapıyor diye. Evet. Endişeleniyor diye. E, yani pek çok sayıda nüfusu yüz binlerin üzerinde olan Kentimiz bugün deprem tehlikesi altında Bunlar her an olabilir. Şimdi bu, bu, buradan ders çıkarmak önemli. Yani eleştiri tabii şey ama buna, bu, burada birkaç tane konuda çok fena tabir caizse çuvalladık. Bir, bakın bu sabah ben halen deprem bölgesinde olan çok yakın bir arkadaşımla konuştum. Çok güvendiğim, çok üst düzey bir mühendis. Bir aslında akademisyen. İnşaat mühendisi. Evet. evet. Ve kendisine e, izlenimlerini sordum. Tabii kesin bir şey söylemesi mümkün değil. Ama tecrübeli bir kişi olarak. Sence dedim e, Van'daki mevcut binaların takriben yüzde kaçı şu anda acaba oturulabilir durumdadır? Tehlike yani tekrar bir aftershock veya bir e, ikinci deprem benzeri bir deprem olsa hasar görmeyecek ya yıkılmayacak. Bana bu sabah daha yani 3-4 saat önce söylediği şey benim kanaatime göre en azından %30-%40'ı kullanılabilir durumdadır dedi. Evet. Tabii bu global bir şey. İncele, i̇ncelemişteki. Ama bakın biz bugüne kadar bir ay geçmesine rağmen bu %30-%40'ı %30, bilimsel yöntemlerle tek tek belirlemek durumundaydık. Bunu yapamadık. Evet. Yapamadığımız gibi üstelik e, kimin değerlendirdiğini bilmediğimiz iki tane otelde pek çok sayıda insanımızı kaybettik. Mi? Yani evet. bu, bu bu bu biraz işin skandal tarafı. Bu ön hasar tespiti dediğimiz olayın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani daha önce de belki söylemişimdir. Ben afet şey deprem danışma kurulunda ben ve arkadaşım Mustafa Erdik bu konuyu defaatle gündeme getirdik. Yani en önemli ve acil sorunlarımızdan Bu Bunu geçen sene söylüyoruz. Veya pardon bu sene söylüyoruz. Yani bu takvim yılı içinde. Ki müteadil toplantılarda söyledik. En önemli sorunlarımızdan biri budur. İşte bakın çıktı ortaya. Şimdi bunun için ne yapmak lazım? Bu çok kritik. Bu yeni bir şey değil. Bütün dünya bunu yapıyor, biliyor. Bir şey sormak istiyorum evet. hocam. Şimdi en başta arama kurtarmacılar giriyor. Tamam. O, o dönemde, bile... O dönemde, O dönemde yapılacak işler bunlar. Evet, ön hasar tespit ekipleri evet, evet. gidecekler ama ve bunlar, alana gidecekler. bunlar kim? Herhangi adamlar değil bunlar. Şimdi evet, bu Türkiye, i̇kinci sorumda o zaten. Türkiye'de, Türkiye'de maalesef herkes her şeyi yaparım. Ya politikacılar da öyle zannediyor. Ya işte bizim on binlerce yetişmiş mühendisimiz var, e, var evet. ama bunlar, bunlar bu işe yapamazlar. Yani bu iş bir özel eğitim meselesidir. Yani. ...kusura bakmasınlar ama... ...ben de inşaat mühendisiyim, meslek mensubuyum... ...ama inşaat mühendisleri... ...veya mühendis odaları, birlikleri... ...diyorlar ki efendim bizim muazzam bir... ...teknik gücümüz var, bize so ...devlet bizden yardım isteseydi işte bilmem... ...şunu yapardık, bunu yapardık... ...yani burada biraz dikkatli konuşmak lazım... ...bakın her iş... ...böyle herkesin yapacağı bir iş değildir... ...bu iş zordur ve çok sorumlu bir iştir... ...bakın diyeceksiniz ki sen buraya girebilirsin Tabii. arkadaş... ...yani herkesin öyle söyleyeceği bir şey değil... Bunun ama yöntemleri var bu ön hasar tespitinden ve burada daha önce de belki konuştuk. Dünyada uygulanan bir tabii, yöntem. Tabii tabii tabii. Evet. Bakın daha önce de tekrar olduysa kusura bakmayın. Ama bunu tekrarlamak zorundasın. Evet zorundayız. tekrarlamak çok tabii, önemli. Çok önemli. Bu depremden sonra dediğiniz gibi hemen sonra başlaması gereken bir operasyon ve bu işin eğitimini almış... Ve bu eğitimden sonra sertifiye edilmiş, sertifikanlı alındırılmış, belgelendirilmiş ve görevlendirilmiş insanlar tarafından yapılır. Evet. Kaliforniya'da belli sayıda mühendis elinde cebinde kartı vardır. Ben bu arkadaşlardan Amerikalı arkadaşlarımdan görmüş çıkarmış bana göstermişlerdir. Bir deprem olduğunda hangi mahalledeki hangi e, bölgeye, adaya işte adaya. bölgeye gidecek on, oradaki şu kadar eve bakacak. Onun hiç görevi e, arama kurtarma hayır diye... hayır o o değil değil, değil. bakacak destekli. ve bu buna e, şey der e, bir tabela asılır üç rengi vardır tabelanın kırmızı sarı ve yeşil. yeşil yeşil asarsa kapısına bu demektir ki herkes çekinmeden, gir. çekinmeden girer kırmızı asarsa aman girme bu bina uzak tehlikeli dur. tehlikeli uzak dur yıkılabilir sarı gir ama eşyanı al icabında çık ben emin değilim evet. bu bina olabilir insan Tabii. karar veremez ne kadar uzman olursa olsun ilave şeylere ihtiyaç var araştırmaya Araştırma. ihtiyaç var şimdilik e, girme yahut gir çık işte dediğim gibi eşyanı al vesaire öyle durma şimdi bunu yapabilmek bu, bu, bu şey dediğim gibi bir eğitim meselesidir bakın Türkiye nasıl ders almadı bundan ben daha önce yine söyledim 99 depremlerinden sonra da bu iş ortaya çıktı. Ve felaket durumdaydık. Ben ve asistanlarım 3 gün arka arkaya Yalova'ya gittik. Bu işin eğitimini verdik. Deprem olduktan sonra. Evet. Öyle olur mu? Evet. Deprem olduktan sonra. Ve Ama gariplik şuydu. Bayındırlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bünyesinde çalışan... ...adı mühendis olan kim varsa oraya getirmişler. Adam ne mühendisin diye soruyorum. Kimya mühendisiyim diyor. Hoppala... Şimdi bu adam <gülüyor> bakın bu adama sen git oraya hasar tespiti yap diyorsun. Adam kimya mühendisi. Et. Üstelik hiç bir bilgisi yok. İnşaat mühendisliğinde bilgisi yok. Yani bakın şş, bu depremde ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben ama bir değişim yetişmiş kalifiye yani sertifiye edilmiş eleman olduğunu sanmıyorum. Evet. Bakın bunu bunu itiraf edelim kendi kendimize ve odalar falan da kalkıp bizim çok elemanımız var bunları rendemesinler. Bakın şu depremlerden sonra kendi kendimizi kandırmaktan vazgeçelim. Biz buna çok meraklı bir milletiz nedense? İşte biz şu yüzle, bu yüzle bilmem neyiz de. Lütfen bakın her depremde binlerce insan, yüzlerce binlerce insan kaybediyoruz ve daha kim bilir ne olacak yani artık ya. artık şapkamızı önümüze koyalım da şunu şu evet. işe rasyonel, doğru dürüst, akılcı Çözümler bulmaya çalışalım ve Amerika'yı filan yeniden keşfedeceğimiz yok. Bilinen şeyleri söylüyoruz zaten. Bu ön hasar tespiti meselesi e, ciddi bir iştir. Bu bir eğitimle olur. Bakın ben şunu söylüyorum. Mesela İstanbul'da on binlerce inşaat mühendisi var. Ya Bunların evet. içinden gönüllülük esasına göre arkadaş, beş tane arkadaş bulsak. Bunları bir ay süreyle eğitsek, imtihanlarını yapsak. Tamam sen bu işi öğrendin desek. Sana sertifika verdik. Ve sen bir deprem olduğunda bunun bir şey merkezi olacak. Tabii. Depremin nerede olacağını bilmiyoruz. E, sağlıkçılar çok yaptılar bunu işte. Umke'yi kurdular tamam, biliyorsunuz. Tamam. Efendim sana şu kurum sana görev verecek. Sen ilk 12 saatte bu kurumun organizasyonunda bir yere gideceksin. Evet. Nerede olursa bu. Doğu mı olur? Ege'de mi olur? Nerede olursa. Gidecek mi? Gönüllü olarak razı mısın buna? Razısın. Ha. Gidemeyebilirsin. işin olur? Bilmem ne. Tamam. Onu, yedeği de olacak. Tamam. E, bu işinden mi kalacaksın? Belki 10 gün çalışacaksın. Tamam. Sana icabında günlük şu kadar yövmiye de veririz. Veya sen bu işi gönüllü olarak yapmak istersen almazsın o parayı. Değil mi? Tabii. Devlet memuruysan yahut şeysen senden izin alırız. Firmandan izin alırız. Yani bunu yaparız. yani. Niye yapmayalım? Yani olmaz. Özel sektörde bir hizmet olarak elemanını görevlendirir orada gitmesi. şu anda bana bile kaç kişi gitti Gayet biliyorsunuz. Tabii. Yani gençler bu, orta bu, yaşlılar. Bu iş böyle yapılır. Evet. Bu, bu, bu organizasyonu mutlaka yapmamız lazım. Yani ben İstanbul depreminden bahsetmiyorum. İstanbul depremi olursa zaten ne olacağımız Allah. Evet. Allah'a kalmış bir şey. Ama yani şu Van büyüklüğünde biraz önce belirttiğim gibi bir sürü şehir var deprem olmaya aday. Tabii. Van gibi belki de hatta daha fazla hasar görmeye aday. Ne olursunuz artık şöyle bir teşkilat kuralım, Bu işi şey yapalım. Bakın çok ayıp, ayıp şeyler oldu. Yani depremden sonra günlerce televizyonlarda hasar tespiti nedir? Ne, ne değildir diye tartışıldı. Ayıp. Hala devam ediyor. Hala devam Hı. ediyor. Her şey birbirine karışıyor. Hasar tespiti mi? Yok bilmem karot mu alacağız oradan? Yok onu bilmem... E yani bilmedi bilmez bu... insanlar bu işin içine şey oldu. Yok hesap yapacağız. Yani binanın e, performansı bir daha sonraki bir depremde ne olur olayı şartnameye bağlanmıştır. Şartname hazırladık 2000 yönetmeliğinde, 2007 yönetmeliğinde deprem yönetmeliğinin 7. bölümü mevcut binaların performans değerlendirilmesiyle ilgili bir şeyler ama bu bayağı ciddi bir mühendislik işidir. Şimdi bunu depremden hemen sonra aparta var yapamazsınız. Tabii ve maliyetli bir iştir. Zaten gerek de yoktur. İlk, i̇lk günlerdeki acil ihtiyaç dediğim gibi bu ön hasar tespitini kalifiye elemanlarla. Öyle onun bunun dediği gibi yok işte. O demiş bu, bu bina iyidir bilmem ne dıştan iyi görünüyor bilmem ne bir takım gerekçelerle oteller için e neler söyleniyor. Bakan bile kendini yetkili zannetti. Olur mu yani o, olabilir mi yani? Olabilir açıklama mi? yaptı. Dedi ki evet. e, dünyanın her yerinde tecrübe böyledir. Deprem oldu mu bir kere bir daha yıkıcı bir deprem olmaz. Girin içeriye. Tamam. Yani. Bu işte biraz şanssızlık da oldu. Onu da kabul edelim. Yani ikinci evet. deprem aslında başka bir aynı bölgede ama başka türlü bir. Başka bir Başka bir, başka bir fayın kırılmasıyla evet. hatta bir doğrultu atıl atımlı fayın ve çok sığ bir fayın kırılmasıyla etkili oldu. Çok etkili oldu. Van merkezinde özellikle. Tabii bu bir nevi şanssızlık. Yani oradaki ee, ...ama oluyor böyle şeyler. Evet, yani bir de, ya, Bildiğimiz bir şey değil bu. Biz tahmin edebildiğimiz bir şey falan da değil. Yani bilimciler de söylüyor. Biz Türkiye'nin her tarafında nereden ben, ki diyorlar. Nereden bilecekler efendim? Zaten, zaten bir, bir şeyimiz de o böyle bir takım kahinler çıkıyor. Televizyonlara şurada şu olur, burada bu olur falan filan. <gülüyor> yani bunlarla biz... Vade biçiyor. Bunlarla biz sadece ve sadece kendimizi kandırıyoruz. Kimisi diyor ki korkmayın altıdan büyük İstanbul'da bir şey olmaz. olmaz da vatandaşı sözüm ona rahatlatıp kendine prim yapacak. Yani... Bu kadar saçma sapan insanlarla maalesef müthiş bir bilgi kirliliği yaşıyoruz. Ama esas yapmamız gereken işi şu dediymiş çok çok önemli bir şey. Ve, ve umarım bundan sonraki depremlerde depremler olmadan yani buradan bu depremden çıkaracağımız ilk ve en basit aslında ders bu. Hemen sormak istiyorum hocam. Bir ay öyle tesadüfi söylenmiş bir. Süre değil herhalde değil mi? Bu ön hasar tespitini yapacak olan e, mühendislerin veyahutta da uzmanların yetişmesi için. Yetişmesi Belki için. bakın bir ay derken sürekli değil. Yani bunlar e, daha kısa da mesela akşamları gelir evet. adam çalışıyordur. Evet. Her akşam yahut haftada 3-4 gün her akşam 3-4 e, saat ders verilir. Evet. Uygulamalar yapılır örnekler gösterilir. Bunlar, bunlar yapılmayacak bir şey değil. Bunu, bunu, bunu organize ederiz üniversiteler olarak. Bunlar bilinen şeyler. Uluslararası bunun şeyi var yani. Kriterleri belli lit olan. Literatür var vesaire var yani. Yapıldı da bunlar hiç yapılmadı da değil. Ama bunu, bunları mas ıı, şey etki yani yüzlerce kişi bu işi yapacak. Ben mesela örnek için 400-500 kişi dedim. Belki 1000 kişi, 2000 kişi 3000 kişi yetiştirmemiz lazım. İstanbul depremine binler yetmez. Yani. Evet, Bu UMKE'de de aynı şeyi yaptılar biliyorsunuz. Bütün sağlıkçılara duyuruda bulundular. Gönüllü olmak isteyenler çıktı ve şimdi şu anda bölgede en aktif çalışanlar onlar ki bugünkü programımızda e, oradan e, bir evet. o, sağlık uzmanının da mesajını evet. Evet. E, dinleyicilerimize aktaracağız. Ee, hakikaten... Dediğiniz gibi sağlıkçılar bu konuda çok şey yaptılar. Ben hatırlıyorum 99 depreminden sonra ben tabipler odasında e, konferans vermiştim. O zaman evet. konuya daha yeni, yeni giriyorlardı. Yani tabii şey çok e, sarsıcı oldu 99 şeyi. Ama hakikaten takdir etmek lazım. Bu 10 11 yılı içinde 12 yıl içinde çok iyi e, şey, mesafe kaydettiler. Evet. Yani, e, Evet. Bazı evet. bazı pozitif şeyler var. Neyse ki var. Tabii evet. tabii ama yani şu anda e, maalesef ki barınma en temel problem maalesef. halinde e, bir çocuğumuzu daha kaybettik biliyorsunuz. Soğuk şartları nedeniyle. Kabul yarın, edilebilir bir şey değil. Yani. Yarın kar geliyor ben tekrar baktım hava evet. durumuna biraz önce. E, yarın kar var ve 3 derece ile eksi 7 derece arasında değişen bir hava koşulları var ki önümüzdeki günlerde de aynı şartlar devam ediyor. Yani... De tabii e, siz de ifade ettiniz. Yani bu etnik farklılıklardan doğan oradaki etnik problemlerden doğan ilave problemler işin cabası yani. Evet. Olmaz bu. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Yani ne tür anlaşmazlığınız olursa olsun bu bir afettir. Tabii. Burada insanlar her şeyi unutup iş birliği el birliği yapmak burada bir insani bir görev yapılıyor yani bu işin bu tarafı da bize özgü maalesef başka bir afet yani evet başka yani bir afet. E, daha açık konuşayım hocam e, Ermenistan'da e, bir şey olduğu evet. zaman e, koşturarak e, gidiyoruz Biliyor, tabii, burada... destek Burada oluyoruz. anlaşmazlıklar, düşmanlıklar Tabii ki falan öyle hiç olmalı. olmaz yani. Ermenistan'la da aramızda en ufak bir problem Niye olsun olmamalı. canım? Yani. Halk endosyonu, evet. insana insani yardım yapıyorsunuz Ama kendi yani. insanımıza gelince böyle bir yani bu, ayrılık, bu, bu, bu, ayrım. Bu da bizim yani mutlaka çözmemiz gereken bir şey. Bunun üstünde konuşmuyor, konuşulmuyor bu. Evet. Böyle yani ama e, her şeyin ötesinde evet. bu... Bu insani bir olay. Bu üstü kapatılıp bir yani, tarafa bırakılıyor. Bence tartışılmalı evet. bu. bu. Bu, bunu, bu, hesaplaşacağız falan diyoruz ya bakın evet, bugün evet, de evet, başka aynen, konularda. Aynen. Esas aynen. gelin burada kendimizle evet. hesaplaşalım. Bugünün yani, problemi. Yani, yani insanlarımız yani, zor. Evet, evet. Çok zor evet, koşullarda. Evet, yani bu, bu, bu kabul edilecek bir şey değil. Evet, ee, hocam bir arkadaşımız şu anda bölgede evet. ve ondan gelen son mesajı e, evet. okumak istiyorum dinleyicilerimize Nihal Başıbüyük arkadaşımız şu anda Van'da e, burada belediyenin depoları var depremin ilk günlerinden biri Türkiye'nin dört bir yanından gelen çuvallar dolusu eşya bu depolara konulmuş bunların bir kısmı ailelerden gelen kullanılmış giysiler içlerinde yazlık olanlar kullanılmış çamaşırlar gibi tasnifi zorlaştıran şeyler de var kullanılmamış Eşyalar da var ama çoğu etiketli değil. Her kutu bir bulmaca. Her gün depoya bir otobüs dolusu giden gönüllü gençler tasnif yapıyorlar ve aile paketleri hazırlıyorlar. Daha sonra mahallelerde çadırlara dağıtılıyor. Bu çalışmalar geç saatlere kadar devam ediyor. Tasnif işi çok fazla vakit alıyor ve gönüllerin yapması gereken çok daha farklı şeyler var. Deprem bölgesinde yardım tasnifi yapılmasının ne kadar yanlış olduğunu görüyorum. Yani bu aslında gönderilen merkezde yapılması gereken evet, bir evet, şey hocam. Evet. Yardım için gelen her türlü giysi ve eşyanın güzelce tasnif edilmiş ve etiketlenmiş olarak gelmesi mükemmel olurdu. Yarın Van'da hayata geçirilmek üzere olan yeni bir yapılanmadan bölge merkez çadırlarından söz edeceğim. Ee, i̇lgilenenler için aktarayım. Şu anda acil olarak gereken şeyler uyku tulumu, battaniye, çadır, çorap, kilotlu çorap. Tight gibi sıcak tutacak şeyler, bir de UFO tarzı ısıtıcılar. Evet, bu Nihal başım evet. e, büyük arkadaşımızdan gelen mesaj. E, bir müzik parçamız var. Evet. Bugün Bob Dylan dinliyoruz. E, evet, ondan sonra programımıza devam edeceğiz.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 Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet. E, Nuray Aydınoğlu hocam ve ben e, bugün Van depremi konusuna devam ediyoruz. Hocam biraz önce siz bu e, ön hasar tespitinden bahsetmiştiniz. Evet. 17 Kasım tarihinde milliyet yazarı Mehveş evinde e, bir inşaat mühendisi, genç bir inşaat mühendisi meslektaşınız ...dan gelen bir şeyi aktarmıştı. Evet. Van Depremleri bir kez daha yapı denetiminin ne hallerde olduğunu tartışmaya açtı... ...ancak bizim gördüğümüz sadece buzdağının ucu. Afa'da bağlı il afet acil durum müdürlüğünde çalışan genç bir inşaat mühendisi... ...sağ olsun durumun vehametini anlatan bir mail yollamış. Hasar tespiti bizim için bizim de çok korkarak yaptığımız iş diyor genç mühendis. Evet. Benim mesleki tecrübem çok az. Kaldı ki hasar tespiti çok farklı bir şey. Mayıs ayında olan Simav depremi sonucunda biz de hasar tespitinde bulunduk. Bu konuda hiçbir eğitim almadık. Bize il müdürümüz gidin hasar tespiti yapın dedi. Köy köy dolaştık. Zaten o evlerde oturulması tehlikeli. Bir de üzerine deprem olmuş. Biz de birçok eve ağır hasarlı raporu yazdık gönderdik Ankara'ya. Telefon açıp bu kadar çok ağır hasarlı yazmayın ya. Sayıyı biraz azaltın dediler. Nasıl yani dedim? Gönderdiğimiz resimlere bakmışlar. Güya kullanılmayan evlere evlerde tespit yapmışız. Bu arada sadece ben 200'den fazlası da eve girdim, çıktım. Şimdi ee, bu şey gibi belediye meclisi kararıyla e, fayın yerini değiştirmek gibi bir şey olacak. Şimdi burada iki, işin iki tarafı var. Yani He. bu genç mühendis tabii çok açık yüreklikle söylüyor. Ben He. bu işi aslında bilmiyorum eğitimini almadım diyor. Net. Dolayısıyla zaten e, yani Simav depremindeki hasar şeyi... Aslında siz, doğ doğru değil. Evet siz Simab'ı da biliyorsunuz. E, yani ben gidemedim ama yani bizim arkadaşların raporları evet. ve onların bana anlattıkları, gittiler. gösterdikleri. Evet. Yani ola aslında abartılmış bir hasar şeyi var orada. Yani çok ağır hasarlı çok sayıda bina başarılı. Halbuki yok. Evet. Yani bunlar zararsız çatlaklar, dolgu duvarı çatlakları, binanın taşıyı sistemini. Onu bilmeyen mühendis, mühendisler de bilmiyor maalesef. Dolayısıyla ağır hasarmış gibi şey. Bunlara çok rastladık. Yani bu, bu olaylar 99 depremlerinde de çok oldu. Biz evet. bir sürü binayı, ağır hasarlı binayı yok dedik. ya bu binada bir şey yok. Girin içine oturun dedik. Halbuki daha önce ağır hasar olduğu söylenmişti. Bazen tersi de oldu. Yani bilgisizlikten içinde insanları biz çıkarttık. Ben dinarda hatırlıyorum. Bir binayı ben boşalttım. Aman gittim herkes oturuyor. Halbuki... Ee, zem, zem, zemin katında muazzam hasar var. Görememiş kimse onu. Bir kenarda kalmış. Yani öyle şeyler de oluyor. Benim dediğimi e, doğruluyor bunlar. Yani bu iş herkesin yapabileceği bir şey değil. değil. Dolayısıyla e, bir, biraz abartma olabilir. şeyde. Şimdi bu durumda za zaten genellikle de böyle oluyor. Şu anda da e, e, Van'da Binaların kullanılamamasının büyük bir kısmı şimdi özellikle o e, ota, otel yıkılmasından sonra evet. herkes korktu tabii ama tabii. Ben, ne olur ne olmaz. Ben, ben ağır hasarlı diyeyim olsun bitsin evet. kurtulayım. Tam çatlakları şimdi, sıvanmış yani, bütün cephesi kaplanmış. Evet evet, evet evet. Pırıl pırıl bir binayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Halbuki binanın ama içi. Ama bakın ona biraz bir bakın o, o önemli bir bina. Şimdi evet. ben onu özel olarak düşünebiliriz konuşabiliriz. Bakın o binaya icabında bir değil birkaç kişi bakar. Evet. Daha uzman kişiler çağrılır. Siz oraya bir, bir, yüzlerce insanı, ya kaç tane odası var bilmiyorum. Yani oraya ba, oturtacaksınız. Yani bir, bir, bir, bir kamu binası, kamu, kamu hizme, hizmet binası. Hizmet yani. o da olsa, kamunun sorumluluğu altında. Yani ona biraz daha dikkatli bakarsınız. Bir kişi değil iki kişi bakar. Efendim cephesi kaplanmışsa cephesin yırtılır, kırılır. büyüm noktaları açılır. açılır. Yani bu olmayacak bir şey değil ki. Yani ciddi bir karar veriyorsunuz çünkü. Ve her şeyden evvel o bina 1970'lerde yapılmış. 70'lerin başında yapılmış söylenme. 74 mü dendi? Evet. Ona benzer bir şey. Ekonomik ömrü de. Yani o tarihteki yönetmeliğe göre değerlendirirseniz zaten bu binanın çok riskli olması gerekir. Yani hiçbir şeye bakmasanız bile. Yani ben bugün 74'te yapılmış binaları %90'ının İstanbul'da da şey pek iyi durumda olmadığını söyleyebilirim yani. Söyleyebilirim mi? Bundan korkacak bir şey. Evet. Maalesef bu durum böyle. Yani o zamanki yönetmelikler, o zamanki inşaat kalite anlayışımız, o böyle o hele 70'lerdeki o paldır küldür e, inşaat furyası, e, maalesef bunu meydana getirmiş. Türkiye'nin her yerinde bu böyle. E Meseleyi biraz böyle de bakmak Boğaz gerekiyor Boğaz Köprüsü'nde de yapım yılı itibariyle hiçbir problem yok ama... Bugünün ihtiyaçları doğrultusunda gereken güçlendirmeler yapıldı, efendim, sağlamlaştırmalar tabii, gayet, gayet yapıldı tabii. ki bir İngiliz projesidir değil mi hatırladım? Evet, kadarıyla. ilk birinci proje, bir, evet, evet, evet. Ee, her ikisi de. Evet. Ee, gayet tabii bundan hiç şey yapmamak lazım, yani e, kocunmamak, kocunmamak lazım. Lazım. lazım. Yani eski binalarımız var maalesef, yani kullanıyoruz, kullanmakta durumundayız. Her şeyi yıkıp yenisini yapmak, <gülüyor> söylemesi kolay. Yani şimdi de söyleniyor, biz yıkacağız edeceğiz binaları ama... Evet. Bu, bu kolay bir şey değil bu muazzam büyük bir proje ama tabii bir şeyler yapılması lazım o işin bir tarafı evet yani bu hasar tespiti bu arkadaşın bu samimi şeyi itirafı e, benim söylediklerimi tamamen destekliyor ve evet. e, bu konuda ne kadar hazırlıksız olduğumuzu e, açıkça ortaya, ortaya koyuyor. koyuyor yani birebir bir örnek evet maalesef benim gördüğüm kadarıyla şu anda bütün umut ee, imalatta olan prefabrik yapılara bağlanmış vaziyette. Evet, evet. Ee, ama onlar içinde bir altyapı çalışmasını şimdiden başlatmış. Yapmış yapıyorlarmış galiba. Bu sabah konuştuğum arkadaşım evet orada büyük bir alanda e, çalışma yapıldığını, yani şeylerin prefabrik yapıların zemin taban edilip hazırlandığını ifade etti bana bu sabah telefonda evet. aldığım malumat. Ve benim evet. AFAD Başkanlığından Başkanlığının web sayfasında bugün bugün aldığınız bilgiler var. Bilgilere göre diyor ki şimdi şu ana kadar 1925 konteyner gönderilmiş bölgeye. Evet. Ee, bunların e, evet prefabrik ev 260 prefabrik ev gelmiş. 200'ü yurt dışından gelmiş. Ha, yurt dışından da evet. Yani istendi. Bu prefabrik evle konteyner arasında ne fark var? Bir tanesi şu, hazır vaziyette geliyor. Evet. Yani vinçle e, e, konuyor. evet konuyor. Öbür öbürü monte ediliyor. E, diğeri e, montajı yapılıyor. Önemli olan bunların, demonte vaziyette geliyor. Bunların önemli olan izolasyonlu olması. Yani soğuk, soğuk hava koşullarına dayanıklı, dayanıklı olması. olması. Yani bunları ben öyle veya böyle konteyner veya prefabrik ev. Türkiye'nin 99 depreminden sonra epey mesafe kaydedildi. Tesadüfen de bu Mesela bütün şantiyelere gidiyoruz. Ben bayılıyorum bu prefabrik şantiye binalarına. Yani şimdi kimse kendisi şantiye binası falan yapmıyor. Evet. Bunu yapan firmalar var ve çok başarılı, fevkalade güzel. Hatta çok katlı şantiye binaları evet, var. Evet, yurt dışına yani ihraç ediyorlar. Ediyorlar. Şimdi böyle bir şeyde bu, bu firmaları mobilize et, et, ettiler de gecikti mi? Yoksa bir ayda bu eee mı bilmiyorum. Umarım önümüzdeki günlerde yani belki de şöyle bir şey vardır. Maalesef ben bu bültenlerden e, sabahtan beri bu afadın şeylerine bakıyorum. Bütün bültenlerde çok doyurucu bilgi yok. Yok. Evet. Yani biz şunu yaptık, bunu yaptık şu, falan biz böyle, şu şu veya, bir böyle başbakanımızın bilmem kimin emirleri üzerine şunu yaptık falan gibi böyle evet. yuvarlak laflar var. Yani ne zaman bunlar bitecek mesela birisinin bana söylemesi lazım. Yani ben vatandaşlar kaç tanesinin için altyapı çalışması yapılıyor. Hangi firmaya ihale edildi? ne zaman? Niye bunlar söylenmesin ki? Yani millet bunlar diyelim yarın bitecekse bu yani pardon. 10 gün sonra bitecekse ben de bileyim ona göre konuşayım. Veya 10 gün içinde kaç kişinin e, bu geçici yani, konutlara yani, yerleşeceğini... Yani. 20 gün içinde kaç kişinin yerleşeceğini Şimdi tespit ediyoruz. Türkiye'nin potansiyeli lazım. var diyoruz ama e var hakikaten. Yani bu bu, bu, bu, bu e, prefabrik binaları yapacak potansiyelimiz eminim fazlasıyla var. Yani bunu mobilice edemiyoruz. Evet. Bir de bu yeni bir yapılanmadan bahsediyor e, Nihal. Onun ne olduğunu da e, ancak yarın öğrenebileceğiz. Demek ki evet. de bölgede bir yeni yapılanma söz konusu. E, hocam esas e, ciddi problemler e, benim gördüğüm kadarıyla... Ee, ...şurada e, bölgeden birçok insanı da e, biliyorsunuz gönderiyorlar evet. başka illere. Evet. Fakat o göndermenin de e, sonuçlarının ne olacağı, nereye yerleşeceği vesaire... Büyük, ...büyük bir bilgisizlikle hareket ediliyor ve çok ciddi bir e, endişe de orada başlamış. Vaziyette. Örneğin bugün yani... gazetede okudum işte bilmem nereye göndermişler ama çocukları okula almıyorlar. Evet. Yani. <gülüyor> evet. Çünkü ön hazırlık yok. Diğer evet. bir problem hala insanlar evlerinin önünde konaklamak istiyorlar. Çünkü şey yok. Güvenlik Emniyet, yok. Güvenlik yok. yok. Adam evet. eşyasını talan edecek hırsızlar olmuş. Evet. Bir de biliyor musunuz? Ya. Bilmiyorum. Bütün gece boyunca silah sesleri duyuluyor. Yani Çünkü bu, bu, bu da ayrı bir şey. Evet. Herkes birbirini korkutmak için silahları çekip ateşliyorlar. Şimdi bir Mesaj daha var elimizde çok değerli bir e, profesör doktorumuz mesleği de doktorluk olan evet. e, bir profesörümüz e, meslek, meslektaşlarına Van'dan bir mesaj gönderdi. E, bunu da ben okumak evet. istiyorum çünkü burada da çok önemli bilgiler var evet. değerli meslektaşlarım Van'dan merhaba. ''Afet ortamında internete ulaşamadığımdan deprem mesajlarını yeni okuyabildim ve yeni yazabiliyorum. Ne yazık ki artık Van diye bir kent yok. İnsanlar korku ve panik içerisinde şehri kaçarak terk ediyorlar. Kapalı ortamlara kimse girmiyor. Dışarıda hava sıcaklığı gece eksi sekizleri buluyor. Kentin caddelerinde battaniyeye sarılıp ateş başında ısınmaya çalışan yüzlerce insan uyursa öleceğinin bilinciyle ayakta kalmaya çalışıyor.'' Havaalanında dağıtılan çadırların başlıklı meclis binasından fazla asker, polis ve koruma var. Çadır sırasında gece 23.30'da o soğukta yaklaşık 5-6 bin kişi vardı. Düşünebiliyor musunuz hocam tabloyu? İnsanlar idarecilere inanılmaz kızgın. Dün valiyi öfkesini vali istifa diyerek dile getiren insanlara yoğun tipiye rağmen tazikli sular sıkıldı ve gaz bombaları atıldı. Gaz bombaları enkaz çalışmalarında bir süre aksattı. Biraz eski bir mesaj. Evet, evet. Sağlık çalışanları açısından ise durum tam bir felaket. Depremin ilk gününden bu yana çok büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları artık tükenmiş durumda. 10 günlük rotasyon farklı ortamlarda telaffuz edildi. Ancak bırakın izine ayrılmayı, meslektaşımla Erciş'e dernek çadırını ziyarete gittiğimiz bir saatlik zaman diliminde bile başhekim tarafından aranarak hastanelere çağrıldık. Hastanemizin ilk depremden sonra sağlam olduğu söylenip hastanelere girmemiz istendi. Kolumu sokabileceğim kadar büyük yarıklar olan duvarlar sıvanarak hastanede hasta bakmamız istendi. Orada hasta bakmayı reddettiğimiz için çadırlar kuruldu ve halen hastalara soba bile bulunmayan çadırlarda bakıyoruz. Hastanemizde ve hepimiz görevimizin başındayız. Konuştuğumuz idareciler Sağlık Bakanlığı'ndan rotasyona dair hiçbir belgenin ellerine ulaşmadığını ve yerimizi terk etmemiz halinde idari soruşturma geçeceğimize geçireceğimizi söylediler. Hepimiz perişan durumdayız. Sağlık Bakanı geçtiğimiz hafta anlattığımız sorunlara karşılık bize sadece konteyner müjdesi verdi. Ancak bir ay sonra ne olacağımıza dair geleceğe dair hiçbir şey söylenmiyor. Van'da şu anda içine girilebilecek tek bir apartman dairesi bile yok. Depremden daha az etkilenen Edremit'te ev kiraları 2000-2500 liralara yükselmiş durumda. Biliyorsunuz şey bile naylonun fiyatı bile astronomik rattan 3 liradan 15 liraya çıktı. Ve bu halde bile boş ev yok. Her şeye rağmen umudumuzu koruyoruz. Hekimliğin evrensel değerlerine sahip çıkmak adına her türlü zorluğa göğüs geriyoruz. Bu dönemde bizi her gün arayıp ihtiyaçlarımızı soran adını sayamadığım tüm meslektaşlarıma, buradaki tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bir sözüm de Sağlık Bakanı ve Sayın Başbakan'a. Dün saat 19'da Bölge Hastanesi'ndeki UMKE toplantısına sorunlarımızı anlatabilmek için gitmiştik ve Sayın Sağlık Bakanım en azından bu durumda bizi dinleyeceğinizi ummuştuk. Biz salondan ayrılana kadar toplantıya gelmediniz. Arkadaşlarımızdan öğrendik ki toplantıya katılmak için bizim gidişimizi beklemişsiniz. Kaygılanmanıza gerek yok. Görevlerimizin başındayız. Tarih bir hekimleri de sizi de yazacak Sayın Başbakanım. Bugün tayin main yok beğenmeyen işini bıraksın diye buyurdunuz. ...tam günlerle... E, ...zaten mesleğin... ...üzerine sifonu çektiniz... ...bizi mesleğimize bağlayan... ...siz değilsiniz, hekimlik değerlerimiz... ...ercişte bağımların söylediği gibi... ...siz gideceksiniz ama... ...hekimlik hep var olacak, evet... ...bu da bir... Evet, ...bu biraz sağlık. eski bir mesaj galiba, ben, o, oradan... Tabi, ...iktibas edilmiş tabi, anladığım evet, kadarıyla, evet... evet. evet. evet. Ee, ...bölgedeki durum bu, yani... Evet. E, Sağ, sağlıkçılarda Umarım de, o günden bu yana bir takım gelişmeler Sağlıkçılarda olmuştur. önemli gelişmeler oldu Evet, evet hocam evet, evet. Şimdi e, yeniden şeye dönersek Van ve barınma sorusuna, sorununa dönersek e, bizim bugün itibariyle e, çok süratli bir şekilde özellikle geçici konutlar yani prefabrik evet. yapılara ilişkin söyleyebileceğimiz önerebileceğimiz herhangi bir Önemli not var mı hocam? O işte Dendiği gibi 19.500 konteyner sipariş edilmişti diyor evet, AFAD. Evet. Ve bunun 1925'i bölgeye gönderilmiş, gönderilmiş olup vaziyette. ilk konteynerlar 31 Ekim tarihinde bölgeye ulaşmıştır diyor. Evet. Yani kaç tanesi ilk konteyner? İşte bunların bir kısmının kurulduğunu biliyoruz. Evet. Fakat içlerine yerleştirme konusunda bir e, gecikme var. Bu gecikme iki taraflı. Hem tespitlerin yapılıp kamu tarafından, evet. kamu yönetimi tarafından tespitlerin yapılıp insanların yerleştirilmesi konusunda bir gecikme var. Hem de insanların bir kısmı gene evlerinin önlerinden ayrılmak istemiyorlar. Şimdi o tabii o bir problem evet. ama yani e, insanlara da hak vermek lazım. Yani burada yapılması gereken herhalde mutlak surette oradaki emniyeti sağlayıp, güvenliği sağlayıp insanların yine o tayin edilen bölgelerde yaşamasını şey yapmak. Sağlamak. Alt, her yere alt götüremezsiniz Mümkün yani e, ama tabii hiç şüphesiz yani güvenlik depremden sonra en önemli sorun en önemli sorun ki bu körfez depreminde <gülüyor> mesela de bakın karşılaştığımız... İtalya'daki Akila depreminde geçen sene çok büyük bir deprem oldu oraya giden arkadaşlar hiçbir şey görememişler evet. göstermemişler çünkü <gülüyor> yani çok özel izin alacaksın çünkü her yerde güvenlik var kimseyi sokmuyor bölgeyi kapatıyor evet. evet İtalyan şeyi jandarması Olduğu gibi her sokağın tormuş. Tabii. Özel izniniz yoksa giremezsin kardeşim. Bakamazsın. Hani adam benim arkadaşım yani. inşaat mühendisi hasar gözlemeye hiçbir şey göremedim. Evet. <gülüyor> çünkü özel izni anlamış. Ama bunun bir tek yolu bu çünkü her binanın başı 64 bin bina var Van'da. Evet. Her binanın başına birisini koymaya kalksanız 64 bin kişi eder. Üç var diye çalıştırmaya evet. kalksanız 180 bin kişi eder hocam. O nedenle hakikaten şeyi e, sokak başlarından evet, itibaren bölgeyi yani kapatmak em emniyet, zorunda. Emniyeti sağlamak, sağlamak şart yani. Şart. Yani. Buna rağmen tabii ki bazı hadiseler tabii olur yani. Bir bir şey. bu ama... afet bu yani. Tabii. Bu bu burada hiç aksamayacak hiçbir şey aksamayacak demek değil. Yani tabii şunu da e, dinleyicilerimize söylememiz lazım. Biz burada eleştiriler yapıyoruz ama pek çok şey iyi şeyin de yapıldığını muhakkak görüyoruz yani. Muhakkak. Bu inkar etmek değil ama Eleştirilerden de vazgeçmemek lazım. Bunlar evet. kötü niyetli eleştiri yapmıyoruz, iyi niyetli. Bundan sonraki depremlerde aynı hataları yapmamak için bunları eleştiriyoruz. Yani, biz doğru. geçen haftaki programımızda bir e, kısa tedbirler özeti vermiştik. Kamu yönetimi bölgede güveni tesis etmek zorunda. Evet, Fakat şartın. mevcut kadrolarıyla ve mevcut bakanlarıyla bunu yapmaları mümkün değil. Biliyorsunuz daha önce Diyarbakır Valiliği yapmış olan şimdi çok önemli bir görevde Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın bölgeye tam yetkili olarak gönderilmesinin bölge halkı üzerinde çok pozitif bir etki yaratacağını belirtmiştik ve bunu da şiddetle önermiştik. Benzer bir başka isim de söz konusu olabilir ama kamu yönetimin orada ciddi anlamda bir güven tesis etmesi gerekiyor. Onun arkasından mevcut kamu yöneticilerinin bir kısmını başta vali olmak üzere süratli bir şekilde bölgeden geri çekmesi gerekiyor. Ve bu bütün bu tedbirleri bölge halkı ile birlikte, yerel yöneticilerle birlikte hızlı bir şekilde devreye sokup, uygulaması gerekiyor hocam. Bunun başka hiçbir evet. yolu yok. Maalesef evet. ki şeyimiz böyle. Ee, durumumuz böyle. Ee, özellikle oraya gönderilecek e, bütün e, gıda olsun, giyecek olsun, bütün yardımların, bütün malzemelerin e, gönderilme noktalarında tasnif edilmesi, evet. toparlanması ve o şekilde ulaştırılması lazım. Yoksa Orada bir de tassif işiyle uğraşabilmek için hakikaten binlerce insana ihtiyaç var. Bunu da sağlamak en azından onları barındırmak açısından mümkün değil çünkü bir çadırın içinde 70 kişi birlikte kalıyorlar, kadınlı erkekli birlikte evet. kalıyorlar ve zor şartlar altında çalışıyorlar. Durum yansıtabileceğimiz kadarıyla şu anda böyle hocam. Evet. Evet. Bugünkü programı da burada tamamladık. Anladık. Önümüzdeki hafta gene Van depremini konuşmaya devam edeceğiz konuşmaya Konuşacak devam çok, çok noktamız var. Noktamız evet. var. Evet. Çok çok teşekkürler hocam. Hem verdiğiniz bilgiler için. Ben e teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet. E Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gene Van depremini konuştuk. Özellikle Ön hasar tespitleri konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde durduk ve bölgeden gelen bilgilerin bir kısmını sizlerle paylaştık. Gelecek hafta yeni bir altı Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.